Necmi 79 Allah diyor ki, ''Benim azabım var, onu dilediğime dokundururum, rahmetim de var, o ise her şeyi kuşatmıştır. Onu da özellikle Allah'ın koruması altına girenlere, zekatını, vergisini verenlere ve ayetlerimize inananlara, kendilerine iyiyi emreden ve onları kötülüklerden alıkoyan, temiz ve hoş şeyleri kendilerine serbestleştiren, kirli, pis ve kötü şeyleri de üzerlerine yasaklayan, sırtlarından ağır yükleri, üzerlerindeki bağları ve zincirleri indiren, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ana kentli Mekkeli peygamber, o elçiye uyan kimselere yazacağım. O halde ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onunla birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. De ki, ey insanlar, şüphesiz ben, göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem hem öldüren Allah'ın size, hepinize gönderdiği elçiyim. O halde, kılavuzlandığınız doğru yolu bulmanız için, Allah'a ve O'nun sözlerine iman eden, ümmi, ana kentli, Mekkeli peygamber olan elçisine iman edin ve O'na uyun. Musa'nın toplumundan da hakkı gösteren, ve hak ile adaleti uygulayan bir liderleri olan bir topluluk vardır. Necm 80 Ve biz onları 12 torun liderleri olan Oymak topluluğa ayırdık. Ve toplumu kendisinden su istediği zaman Musa'ya, birikimini o taş katli toplumuna uygula diye vahyettik. Hemen o taşkalpli toplumdan 12 toplum belde halkı olusu verdi. Halkın her biri su alacağı yeri iyice öğrendi, işaretledi. Ve bulutu da üzerlerine gölge yaptı. Onlara kudret elması ve bal bıldırcın indirdik. Size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizinden yiyiniz. Onlar bize haksızlık yapmadılar. Kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Ve bir zaman onlara su kente yerleşin ve oradan dilediğiniz şeyleri yiyin ve hitta yani günahlarımızı bağışla deyin ve teslim olmuş olarak kapıdan girin. Biz suçlarınızı bağışlayacağız, iyilere arttıracağız denilmişti. Sonra onların içinden bir kısım yanmış, kendi zararlarına iş yapanlar sözü kendilerine söylenenden başka söze değiştirdiler. Biz de yanlış, kendi zararlarına iş yaptıklarından dolayı üzerlerine gökten bir ceza gönderiverdik. Necim 81 Ve onlara, o deniz kıyısındaki kentten de sor. O sırada onlar kulluğa iyiden iyiye düşünmeye özgülenmiş günde Sınırı aşıyorlardı. Kuluğa iyiden iyiye düşünmeye özgülenmiş günde aşırı bunalıyorlardı. Diğer günlerde ise çok mutluydular. İşte hak yoldan çıkmaları nedeniyle biz onları böyle belalandırıyoruz. Necim 82 Ve hani onların içlerinden bir ümmet, önderli toplum, Allah'ın değişime, yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit, o uyarıda bulunanlar da dediler ki, Rabbinize karşı mazeret olsun, bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler diye. Ne zaman ki onlar kendisiyle hatırlatma yapılan şeyleri umursamadılar, biz o kötülükten sakındıranları kurtardık. O zalimleri de hak yoldan çıkmalarından dolayı şiddetli, fakir düşüren bir azapla yakaladık. Ne zaman ki onlar kendisiyle yasaklandıkları şeyler konusunda büyüklendiler, biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar üzerlerine kesinlikle kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini ilan ettik. Şüphe yok ki Rabbin cezayı çabucak verendir. Ve kesinlikle o kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Ve onları yeryüzünde birçok önderli toplumlara ayırdık. Onlardan bir kısmı düzgün kimselerdi, bir kısmı da bundan aşağıydı. Ve biz onları dönsünler diye iyiliklerle ve kötülüklerle sınama yaptık. Derken onlardan sonra bir nesil gelip onların yerlerine geçti. Kitaba mirasçı oldular. Onlar bu dünyanın değersiz kazanımlarını alırlar. Bize ileride mağfiret olunur, suçlarımız bağışlanır diyorlardı. Kendilerine ona benzer değersiz bir mal gelirse onu da alıyorlardı. Allah'a karşı aktan başkasını söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı Halbuki onda olanı okuyup öğrenmişlerdi Ayret yurdu Allah'ın koruması altına girmiş kimseler için daha hayırlıdır Hala akıl etmeyecek misiniz Ve kitaba sıkı sarılanlara ve salatı ikame edenlere yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma toplumu aydınlatma kurumunu oluşturanlara, ayakta tutanlara gelince, biz o düzeltenlerin, iyileştirenlerin ödülünü yitirmeyiz. Hani bir zamanlar o dağ gölgelik şemsiye gibiyken, onlar da dağ üzerlerine yıkılacak diye inanmışlarken, biz onların üstünü en seçkinlerini o dağa çekmiştik, yükseltmiştik. Allah'ın koruması altında olmanız için size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın. Necm 83 Halbuki senin Rabbin kıyamet günü biz bunlardan bilgisizlik demeyesiniz yahut bundan önce atalarımız ortak koşmuş, biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işledikleri nedeniyle bizi mi değişime yıkıma uğratacaksın demeyesiniz diye Adem oğullarının sulbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? derler ki Elbette Rabbimizsin. Tanıklık ediyoruz. Ve işte biz düşünsünler diye ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Necm 84 Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz sonra da onlardan sıyrılıp çıkan derken şeytanın peşine taktığı böylece de azgınlardan olu veren o kişinin ciddi haberini onlara anlattı ve eğer biz dileseydik onu ayetlerle yüceltirdik ama o alçaklığa saplandı kaldı ve tutkusuna uydu Artık onun durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. O nedenle sen iyice düşünsünler diye bu kıssayı iyice anlayın. Ayetlerimizi yalanlayıp sırf kendilerine haksızlık eden o toplumun durumu ne kötüdür. Allah, kime yol gösterirse işte o kılavuzlandığı doğru yolu bulandır. Kimi de saptırırsa işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Necim 85. Ve andolsun ki tanıdıklarınızdan tanımadıklarınızdan birçoğunu cehennem için türetip ürettik. Onların kalpleri vardır. Onlarla anlamazlar. Gözleri vardır. Onlarla görmezler Kulakları vardır Onlarla işitmezler İşte onlar Dört ayaklı hayvanlar gibidirler Hatta daha da sapıktırlar İşte onlar Duyarsızların ta kendileridir Ve En güzel isimler Allah'ındır Öyleyse onu onlarla Çağırın Onun isimlerinde Eğliye sapanları da terk edin onlar yapmakta olduklarının karşılığını yakında görecekler. Yine bizim oluşturduklarımızdan Hakk'a kılavuzluk eden ve onunla adaleti uygulayan bir ümmet vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayanları bilemeyecekleri yönden derece derece yavaş yavaş değişime, yıkıma yaklaştıracağız. Ben onlara süre de tanırım. Kesinlikle benim planım pek çetindir. Ve onlar... Arkadaşlarında hiçbir deliliğin cinlenmişliğin bulunmadığını düşünmediler mi? O ancak apaçık bir uyarıcıdır. Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bundan sonra başka hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösterecek bir kimse de yoktur. Ve o bunları taşkınlıkları içinde şaşkın bir durumda bırakır. Necm 86 Sana saatten, kıyametin kopuş anından soruyorlar. Ne zaman gelip çatacak? De ki, onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Onun vaktini bilmek, göklerde ve yerde ağır basmıştır. Bilinemez olmuştur. O size ansızın gelir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. De ki, ben kendim için... Allah'ın dilediğinden başka ne bir yarar elde etmeye ne de bir zararı önlemeye yetkin değilim. Ben eğer görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilseydim, elbette ben hayırdan çoğaltmak isterdim. Ve bana hiçbir kötülük bulaşmamıştır. Ben ancak bir uyarıcıyım ve iman eden bir topluma müjdeleyenim. Nehim 87. O sizi bir candan oluşturan ve ondan da kendisine ısınsın diye eşini yapandır. Ne zaman ki o onu örtüp bürüdü, o zaman o hafif bir yük yüklendi ve bununla gidip geldi. Ne zaman ki hanım ağırlaştı, hemen o ikisi Rablerine dua ettiler. Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen andolsun ki kesinlikle karşılığını ödeyenlerden olacağız. Ne zaman ki o ikisine sağlıklı bir çocuk verdi, o ikisine verdiği şey hakkında onun için ortaklar edindiler. Onların ortak koştuğu şeylerden Allah arınıktır, yücedir. Hiçbir şey oluşturmayan ve kendileri oluşturulmuş olan şeyleri mi eşkoşuyorlar? Halbuki bunlar, tapınanlar için yardıma güç yetiremezler, Kendi nefislerine de yardım edemezler. Eğer siz onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da çağırmayıp susmuş olsanız da size karşı hiç fark etmez. Allah'ın aslarından yakardığınız kimseler tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer iseniz hadi onları çağırın da size karşılık versinler. Onların kendileriyle yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki, çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun ve bana zaman da tanımayın. Şüphesiz ki benim velim yani yol gösterenim, yardım edenim, koruyanım o kitabı indiren Allah'tır. Ve o, Düzgün kimselere veli, yani yol gösteren, yardım eden, koruyan olur. Sizin onun aslarından yakardığınız kimseler ise, size yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Ve onları sana bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler. Necm 88 sen affı yani malın fazlasını al, urf yani ör. Kur'an ayetleri öbeğiyle emret ve cahillerden de mesafeli dur. Eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Kesinlikle O en iyi işiten, en iyi bilendir. Kendi kardeşleri onları sapıklığa sürüklediği ve bırakmadığı halde şüphesiz Allah'ın koruması altına giren şu kimseler, Kendilerine şeytandan bir vesvese, karanlık kuruntu, sırnaşma gibi bir tufan iliştiği zaman, hatırlarlar, düşünürler. Sonra da bir bakarsın ki, onlar görüp bilmişlerdir. Onlara bir ayet getirmediğin zaman da, kendin onu uyduruverseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyuyorum. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kalp gözünü açacak beyanlardır. İman eden bir toplum için bir kılavuz ve bir rahmettir. Ve esirgenmeniz için Kur'an öğrenilip öğretildiği zaman hemen ona kulak verin ve susun. Ve her zaman kendi içinden korkarak ve alçala alçala yüksek olmayan bir sesle Rabbini an ve umursamazlardan olma. Şüphe yok ki, Rabbini iyi tanıyan kişiler Allah'a kulluk etmekten büyüklenmezler, onu her türlü noksanlıklardan arındırırlar ve yalnızca ona boyun eğip teslim olurlar.